Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururu enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdihillahu fele ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallahü la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Emma ba'd fe inne estağal hadîs kitâbullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhdesatuha ve külle muhdesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînar öyle fitnelerin karanlığı içerisindeyiz ki bu karanlık içerisinde tek ışığımız Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinin nuru olup bizleri bu ışıktan mahrum etmeye çalışanların şerinden Rabbimize sığınıyoruz Allah Azze ve Celle'nin apaçık hidayet yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi hiçbir batılın yanaşamadığı kitap olan Kur'an-ı Kerime doğrudan tasallut edemeyeceğini anlamış bulunan İslam düşmanları Kur'an'ın açıklaması ve beyanı mahiyetinde olan Kur'an ile aynı kaynaktan vahyedilen sünneti devreden çıkarıp Kur'an'ı heva ve hevesleri doğrultusunda izah ettirebilmek ve böylelikle de İslam dinini geçersiz kılabilmek için sistemli bir çalışma içerisine girmişlerdir. Zira Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh şöyle diyordu. Bir takım insanlar gelecek, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihleri hususunda sizinle mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetlerle sarılın çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Bunu Darimi İbn Abdilber kitaplarında rivayet etmişlerdir. Bahsedilen bu sistemli çalışma için harekete geçen müsteşrikler, İslam tarihinden malzeme aramaya başlamışlar ve Hicri 3. asırda ortaya çıkmış ve İslam alimleri tarafından bertaraf edilmiş olan sünnet inkarcılığını yeniden gündeme getirmişlerdir. Reinhard Dozi, Leon Kajtani, Ignaz Golziyer, Şad gibi bazı müsteşrikler, sahabeleri özellikle de Ebu Hürer'e radiyallahu anh gibi hadislerin çoğunun kendilerinden geldiği sahabeleri ve kıymetli hadis imamlarını iftiralarıyla itham etmeye başlamışlardır. Onların bu fitnelerine yakın geçmişte ve günümüzde de reddiyeleriyle cevap verilmiş olmasına rağmen kalplerinde nifak tohumu gizli bulunan, makam, şöhret gibi dünyalık mansıplar peşinde olan ya da kafirlere hoş görünme kompleksi illetine tutulmuş zavallılar itibar etmiş müsteşriklerin ve misyonerlerin ekmeğine bağ sürmüşlerdir. Irak, Mısır, Hindistan gibi dış tesirlerin altında kalmış İslam ülkelerinde bu akım neşb neva bulmuş ve zamanla dar çaplı da olsa diğer İslam ülkelerinde menfi bir takım hareketler görülmüştür. Mesela dini bir tahsil görmemiş olan Libya lideri Muammer Kaddafi, Yeşil Kitap adlı eserinde Kur'an'dan başka bir kaynak kabul etmediğini söyleyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini doğrulamış oldu. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Şunu kesin olarak biliniz ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir. Karnı tok olduğu halde rahat koltuğuna oturarak, şu Kur'an'a sarılınız. Onda helal olarak neyi görüyorsanız, onu helal kabul ediniz. Neyi de haram olarak görüyorsanız, da haram biliniz diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Dikkat edin, hiç şüphesiz Allah Resulü'nün yasak ettiği şey de, Allah'ın haram ettiği şey gibidir bu hadisi Ebu Rafi Miktam bin Madiker İrbal bin Sariye Ebu Hüreyre Cabir bin Abdullah Halit bin Velid Ebu Said el-Hudri Tavus ve Muhammed bin Münkedir radıyallahu anhümden e, e, merfuan yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü olarak sahih yolla e, Buhari Tarihül Kebir isimli eserinde Darimi Müsnedinde Ahmet bin Hanbel yine müsnedinde Ebu Davud, Taberani, İbn-i ve daha başka muaddisler e, pek çok tarikten söylediğimiz sahabelerden ve tabiinden rivayet etmişlerdir Mısır'da Mahmud Ebu Reyye isimli birisi hadisler etrafında kasıtlı olarak şüpheler uyandırmaya çalışmış böyle birisi zuhur etmiş onun görüşlerinde e, yanlışıyla doğrusuyla aynen Türkiye'de birileri iktibas etmiş yayınlamıştır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 Böylece ne Allah'ın kitabında ne de Resul'ünün sünnetinde olmayan şeyleri ortaya at atacaktır. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının. Zira ortaya çıkardığı bidatler dalalet ve sapıklıktır. Hikmet sahibi kimselerin sürçmelerinden de sakının. Çünkü şeytan bazen <gülüyor> hikmet sahiplerinin dili üzerine dalalet ve sapıklık sözünü, münafıkların dili üzerine de hak sözü atar. Hikmet sahiplerinin şüpheli sözlerinden sakının ki, o sözleri işittiğinde bu da ne demek dersin? Bu seni ondan alıkoymasın. Zira o bu hatasından dönebilir. Hak sözde ise aydınlık vardır. Bunu sahih isnatla Ebu Davud Hakim Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, bahsettiğimiz bu Mahmud Ebu Reyye'nin görüşlerini Türkiye'de aynen iktibas edenlerden biri olan Yaşar Nuri Öztürk Miraç gibi mütevatir hadislerle sabit olmuş hususları inkar ederken işine gelen yerlerde zayıf ve uydurma hadisleri delil getirmesi, ancak Arapçadan ve hadis ilimlerinden habersiz kimselerin yapabileceği türden hatalar yapması, Yahudi ve Hristiyanların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeleri gerekmediğini iddia ederek Kur'an'a muhalefet etmesi, kafirlere hoşgörüyü ön plana çıkardığı halde Müslümanlara insafsızca hakaretlerde bulunması, Ülkenin siyasi atmosferine göre ani bir şekilde görüşler değiştirmesi ve daha birçok açıklar vermesiyle samimiyetsizliğini ortaya çıkarmış, ipliğini pazara dökmüştür. Az önceki rivayette geçen, bazen şeytan münafığın dili üzerine de doğru sözü atar ifadesi, bid'at ehlinin İslam'ı savunmak adına söyledikleri hak sözlere aldanmayıp onlara itibar edilmemesi hususunda aydınlatıcı bir tavsiyedir. Nitekim... E sapıklığın önderi olarak gündeme gelen bazı insanlar e, genel itibariyle hak sözleri ifade ederler. Hak davalarda bulunurlar. Fakat bu hakkın arasına batılı karıştırırlar. İsim zikretmek istemiyorum. E, i̇bn Ömer radıyallahu anhuma merhuvan yani Peygamber Aleyhisselam'a vesselama nispet ederek şöyle rivayet ediyor. Süleyman aleyhisselamın bağlamış olduğu bazı şeytanların insanları din konusunda bilgilendirmek üzere ortaya çıkmaları yakındır. Bunu İmam Müslim Mukaddime'de zikreder. E, Darimi Müsnedin'de yine Deylemi e, İbn-i Mace e, eserlerinde rivayet etmişlerdir. Bu hadiste bizlere bir kimsenin her ne kadar din hakkında bilgisi çok da olsa ona itibar etme hususunda bunun yeterli olmadığını itikadının da araştırılması gerektiğini tavsiye ediyor ve birilerine körü körüne teslimiyetin en ciddi fitnelerden biri olduğunu ifade ediyor. Diğer bir hadis şerifte ümmetimden ehli kitaptan bir cemaat ve ehli liben helak olacak buyrulmuştur. Bunların kimler olduğu sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklamıştır: Ehli kitap Allah'ın kitabını öğrenip Müslümanların alimleriyle mücadele edecek, ehli liben ise yani avam halk ise şehvetlerine uyup namazı terk edecektir. Bunu Taberani, Hakim, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Allah'ın kitabını öğrenip Müslümanların alimleriyle mücadele edecek olanlar, Kur'an'ın beyanı olan sünneti inkar eden kimselerdir. Kur'an, beyan edicisinden uzaklaştırılınca, bidat ve heva ehli onu diledikleri gibi yorumlamaya kalkacaklar ee, ve Hatibül Bağdadi'nin kendi ısınadıyla Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den e, rivayet ettiği şu hadisle, Çelişkiye düşeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında yanımıza çıka geldi diyor Ebu Sa'id radıyallahu anh. Biz sabah namazındaydık ve Ebu Bekir radıyallahu anh geri çekilmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalmasını işaret etti ve insanlarla beraber namazı kıldı. Namaz bitince hamdü sena ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar size iki ağırlık bıraktım Allah'ın kitabı ve sünnetim. Kur'an'ı sünnetimle konuştururuz, konuştu, konuşturunuz. Bu, bu hususta sapmayınız. Zira bu ikisine tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve elleriniz aciz kalmaz. Evet, Hatibül Bağdadi bunu El Fakih ve Mütefekkih isimli eserinde e, rivayet eder. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1996 yılında İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü Doktor Bünyamin Erol'un sahabenin sünnet anlayışı adlı bir çalışmasına e, verildi. E, Mehmet Said Hatiboğlu, Mehmet Aydın, İlber Ortaylı, Hayri Bolay, Ali Bardakoğlu, Abdurrahman Küçük, Bahattin Yedi Yıldız gibi ilahiyatçı, tarihçi akademisyenlerden oluşan jünenin tasvip edip birinciliğe layık gördüğü Bünyamin Erol'a çalışmalar esnasında İsmail Ünal ve Hayri Kırbaşoğlu gibi ilahiyat profesörlerinin yardım ettiği belirtiliyor. Bu eserde geçen şu ifadeler akademik çevrelerin nasıl işler acısı bir halde olduğunu, mutezileyle ne kadar iç içe olduklarını e, bizlere gösteriyor. Evet şu ifadeyi kullanıyor bu eserinde. Şayet bu rivayet sahih ise Hazreti Peygamber çevresindeki bazı inanışlardan etkilenmiş ve bir ihtimal olarak bunu zikredebilmiştir. Nitekim onun deve sütü içmediği halde koyun sütünü içmesiyle, farenin Yahudilere benzemesi dolayısıyla, İsrailoğullarından kaybolan toplumun fariye çevrildiğini zannetmesi de ya bir beşer olarak kendi zan ve tahmininden ya da çevre kültüründen kaynaklanmıştır. Evet, Bünyamin Eru'l bunu sahabenin sünnet anlayışı isimli eserinin 246. sayfasında söylüyor. Allah ve Resulüne iman etmiş bir kimse nasıl bu ifadeleri kullanabilir? Ve Allah ve Rasul'e iman etmiş bir zuru komisyonu nasıl bunları din adına tasvip edip ödüle layık görür? Said Hatipoğlu, Mehmet Görmez, Mehmet Emin Özafşar, Bünyamin Erul, Hayrı Kırbaşoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği İslamiyat adlı 3 üç ayda üç ayda bir yayınlanan bir dergi var. Ve bu dergide masum görünümü altında Fazlur Rahman'ın hadis inkarcılığının kokusunu neşretmektedirler. Allah Azze ve Celle bizleri ve onları e, insanları din konusunda bilgi şeytanlardan olmaktan muhafaza etsin ve fitnelerden, fitnelerin görüneninden ve görünmeyeninden muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 15-16. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey ehli kitap! Size Resulümüz geldi. Kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin bir çoğunu size açıklıyor, bir çoğunu da affediyor. Muhakkak size Allah'tan bir nur, yani Peygamber aleyhissalatü ve apaçık bir kitap, yani Kur'an geldi. Onunla Allah kendi rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir ve izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dostları bir yola ulaştırır. Münafıkun suresinin ilk 3 ayetinde de şöyle buyrulur: Münafıklar sana gelince senin şüphesiz Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederiz derler. Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu bilir. Bunun yanında Allah iki yüzlülerin yalancı olduklarını da bilir. Onlar yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan alıkoyarlar işledikleri işler gerçekten ne kötüdür. Bu önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan söz ve fiiller onun sıfatı sahabelerin yaptığına veya söylediklerine şahit olup buna karşı çıkmaması şeklindeki kabulü sünnet kavramı dahilinde değerlendirilmektedir. Hadislere karşı güvensizlik duyan kimseler ancak hadis ilminden, hadis alimlerinin bu ilimdeki titizliklerinden, vahye dahil olan sünnetin Allah tarafından bu alimler vesilesiyle korunmuş olduğundan habersiz olan kimselerdir. Yine bu kimseler, isnat yani hadis rivayet zinciri ilminin Müslümanlara mahsus bir sistem olduğunu, daha önceki semavi din mensuplarının bu sistemi uygulamadıklarından ötürü dinlerini tahrife uğrattıklarını bilmeyen kimselerdir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyi ve sünnetine uymayı emreden ayetlerin açıklamasına geçmeden önce sünnet ve hadis usulü hakkında bazı özet bilgiler vererek başlayalım. Görülecektir ki bu muhaddisler, hadis alimleri, hadisleri bazılarının zannettiği gibi manavdan sebze alır gibi değil, ciddi ve sistemli bir takım kriterler uygulayarak tasnif etmişlerdir. Peygamber aleyhisselatü Vessamın zamanında okuma yazma bilmeyenlerin yanı sıra yazı bilenler de çok sayıda mevcud idi. Tarihi vesikalar, cahiliye dönemine ait şiirlerin yazılarak Kabe duvarlarına asıldığını, Kur'an'ın inmeye başladığı günden itibaren vahiy katiplerine yazdırıldığını, diğer taraftan hadislerin de yazıldığını göstermektedir. Bir ara, hadislerin Kur'an ayetleriyle aynı sayfaya yazılıp karışması endişesiyle yazılması yasaklanmış ise de bu umumi bir yasak olmamış, meseleyi iyi bilen sabilerin hadis yazmaları serbest bırakılmıştır. Hadislerin bize kadar intikalinde ilk merhale hadislerin ezberlenmesi olmuştur. Kur'an ve sünnet her ne kadar yazıldıysa da birinci derecede ezberiyle korunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hadislerin yazıldığına dair sayıları tevatür derecesine varan büyük bir sahabe toplu tarafından birçok rivayet edilmiştir. Diğer taraftan Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ezber yeteneği Araplarda çok güçlüydi. Ümmi yani çoğunluğu okuma yazma bilmeyen toplumlarda Hafızalarının daima işlek kalması yadırganacak bir şey değildir. Nitekim Araplar çok uzun şiirlerden oluşan divanları, soy kütüklerini ezbere biliyorlardı. Sahabelerin de e, basit bir hayat tarzını seçmiş olmaları, çeşitli medeniyet bağlarından ve problemlerinden uzak kalmaları, onların temiz bir zihne sahip olmalarını sağlamış, şaşırtıcı bir zeka ve ender görülen bir ezber kuvvetiyle tarihe geçmişlerdir. Bu özellik Araplardan başkasında belirgin olarak görülmemiştir. Sahabelerden sonraki dönemlerde de hadisleri yazmak, ezberlemek için bir vasıta görev görmüş, hafızaya yazılanlardan, yazılı nüshalardan daha fazla itibar edilmiştir. Ubeydullah bin Ömer el-Kavarir'i şöyle diyor. Abdurrahman bin Mehdi bana ezberinden 20 bin hadis yazdırdı. Abdurrazzak da Mâmer'den naklediyor. Ben, Şube ve Sevri bir araya gelmiştik. Yanımıza bir hadis şeyhi geldi ve bize ezberinden dört bin hadis yazdırdı. Hiç hata etmedi. O şey Talha bin Amri'di diyor. Ebu Davud el-Haffaf şöyle diyor. İsak bin Rahuye bize ezberinden on bir bin hadis yazdırdı sonra bize onları okudu ve ne bir harf fazla ne de bir, eksik, ne de bir harf eksik söylemedi diyor. Hadisler asr-ı saadetten itibaren yazılı ve sözlü rivayetler halinde zayi edilmeden Hicri 1. asırda ezber ve bazı özel sayfelerle Hicri 2. asırda yine ezber, kısmi tedvin ve tasnif faaliyetleriyle Hicri 3. asırda da ezberin yanında zirveye ulaşmış tasnif hareketleriyle nesilden nesile aktarılmış ve yazıya geçirilerek zayi olmaktan kurtarılmıştır. Hadislerin korunması konusunda hadis yolculukları da önemli bir yer tutar hadis tarihiyle ilgili kitaplara bakıldığında tek bir hadis hatta tek bir harf için bile uzun yolculuklara çıkmaktan çekinilmediği, hadis rivayet eden kimselerin adalet ve zapt kabiliyetlerine dikkat edilip özen gösterildiği görülür. Bahsi geçen adalet ve zapt, hadis rivayet eden kimsede aranan iki önemli şarttır. Adalet, sahibini takvaya, Allah ve Rasulünün emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya, Halk arasında kişiliği zedeleyici söz ve davranışlardan uzak durmaya sevk eden melecettir. Müslüman olmak, akıl bali olmak ve takva şartları da bu şartın dahili içerisindedir. Ravinin adaletinin tespiti hakkında adil şahitlerin şahadeti belirleyici olmuştur. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle der. Buhari sayında naklediyor bunu. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahye tanık oluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile vahiy kesildi. Şimdi amellerimizden ortaya çıkanlar ile muamele ederiz. Kim bize hayrı ortaya koyarsa ona güvenir ve yaklaşırız. Gizli halleri bizi ilgilendirmez. Onların hesabını Allah sorar. Kim de bize şer açığa çıkarır, içimde sakladığım hayırdır derse ona güvenip yaklaşmayız. Tabi'in imamlarından Said bin el-Müseyyep rahimahullah da şöyle diyor. Hiçbir şerefli şahıs, alim ve güçlü kimse yoktur ki kusuru bulunmasın. Fakat insanlardan bazısı vardır ki kusurları anılmaz bile. Kimin üstünlükleri kusurlarından fazla olursa üstünlüklerinden dolayı noksanlığına göz yumun demiştir. Zapt hususuna gelince, zapt, ravi'nin hadisi işittiği andan itibaren başkasına rivayet edinceye kadar koruması, ezberden rivayet ediyorsa onu ezberlemiş olması, Kitaptan rivayet ediyorsa onu değişikliğe uğratmaktan korumuş olması, yazıyı koruması yani, mana ile rivayet ediyorsa kelimelerin manalara delalet eden farklarını ayırt edebilmesi demektir. Hadis ravilerinin zapt şartında onun hafıza kuvvetini ve hadisleri kontroldeki hassasiyetine dikkat edilir. Bir ravinin Müslüman olması, akıl bali ve takvalı olması yeterli değildir. Bu niteliklere sahip olan bir ravi, hafıza açısından zayıf, dikkatsiz ve anlayışık kıt biri ise, onun nakledeceği hadislere itibar edilmez salih ve çok ibadet eden biri olsa bile zapt ve dirayet ehli olmayan ve ahkamını bilmeyen kimselerden hadis alınmaz Yahya bin Said El-Kaddan şöyle demiştir salih kimselerin yani abid, vaiz ve zahit kimselerin hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yalan söylediklerini görmedim yani bu kimseler yalan söylemek istemedikleri halde ağızlarından yanlış çıkar demek istemiştir bunun sebebi de hadis ehli olmadıkları için bunlar bilmeden hadis diye uydurulmuş bazı sözleri rivayet ederler. İnsanlar da bu kimseleri hayır ehli olarak tanıdıkları için onların söylediği şeyler halk tarafından daha fazla benimsenir. Bu durumun önemine Eyyub-e Sahtiyani şöyle dikkat çekiyor. Kendisinden bana dua etmesini istediğim, bereket umduğum bir komşum vardır ki şayet bir bakla tanesi hakkında şahitlik etse onun şahitliğini kabul etmem. Yine İmam Malik şöyle demiştir. Şu mescitte Fazilet ve Salah ehlinden 80 kişiye yetiştim Hepsi de hadis naklediyordu Onların hiçbir rivayetini almadık İbni Şahabe Zühri bize geldiğinde ise O genç olmasına rağmen Kapısında izdiham yapardık Zira o bu işin yani hadis ilminin Ehlinden idi Özetle belirtecek olursak Zapt bakımından şu kimselerin Hadisine itibar edilmez Hadisi yazılı Sahih bir metinden rivayet etmediği zaman Çok yanıldığı bilinen kimseden Hadis rivayetinde telkini kabul eden yani şu hadisi sen rivayet ettin denildiğinde araştırmadan ve kendisinin olup olmadığını bilmeden evet cevabını veren, şahs hadisleri rivayet ettiği bilinen yani kendisinden daha sağlam ravilerin rivayetine aykırı rivayette bulunan, hadis naklinde gevşek davranan ve çok hata eden kimselerden hadis alınmaz. Hadis alimleri isnada yani hadisi rivayet eden kimseler zincirine de büyük önem vermişler senedinin e, kopuluk olmadan muttasıl olmasını ravilerinin adalet ve zapt sıfatlarına sahip olmasını isnadın gizli kusurlardan salim olmasını şart koşmuşlardır Abdullah bin Mübarek Rahimeullah isnadsız din işini istemek merdiven olmadan çatıya çıkmaya çalışmak gibidir demiştir yine isnat dindendir isnat olmasaydı herkes dilediğini söylerdi demiştir İbn-i Sirin radiyallahu anh de Allah'tan korkun bu hadisleri kimden aldığınıza dikkat edin, zira onlar dininizdir, derdi. Muhaddisler, ölçüsüz, cahil kimselerden, yalancıdan, gaflet ehlinden, utanmaz, ciddiyetsiz, nefsine uyan, hadis rivayet ederken hafife alan, çok hata yapan, büyük günah işleyen, bidat ehlinden olan, hadis ilmiyle meşguliyeti bilinmeyen kimselerin rivayetlerini kabul etmemişlerdir. İsnadın makbul oluşu tespit edildikten sonra, hadisin metninde de, Metnin şaz olmaması, gizli kusurun bulunmaması gibi şartlar aranmıştır. Hadisin metni sağlam bir raviden daha sağlam bir raviye muhalif olarak rivayet edilmişse bu şaz bir rivayet olarak değerlendirilir. İbn-i Hatem, e, haberlerin sahih olanının olmayanından ayırt edilmesi, her asır ve zamanda Allah'ın kendilerine bahşettiği bilgi ve üstünlüklerle has kıldığı, Mütehassıs alimlerin ayıklaması kontrolü ve tenkitleriyle bilinir demiştir. Ravilerin değerlendirilmesiyle ilgili bu işleme cerh ve tadil ilmi denilmiştir. Bu ilmin ürünü olarak ravilerin adalet ve zapt durumlarına dair tespitler ciltler dolusu eserlerle kaydedilerek e, mesela Buhani'nin tarihül kebiri, İbni Ebi Hatim'in cerh ve tadili, Mizzi'nin tehzibül kemali, İbni Adiy'in e, el kamil fid duafası, Zehebi'nin Mizanul itidali gibi eserlerle günümüze kadar gelmiş. Bu eserler bizlere kimlerin rivayetlerine güvenilip güvenilmeyeceği hususunda birer kriter olmuştur. Sahih hadis ihtiva eden Sahih Buhar ve Sahih Müslim gibi kitaplar tasnif edildiği gibi asılsız rivayetlere karşı ümmeti ikaz eden derlemeler de e, yazılmıştır. Mesela İbnül Cevzi'nin mevzuatı, Suyti'nin Le'ali'l-Masnuası, İbn Arrak'ın tenzihü şeriyasını e, bu meyanda zikredebiliriz. E, yine halk dilinde meşhur olan bazı sözlerin hadis olup olmadığını inceleyen Aliül Kari'nin Esrarul Merfuası, Acruni'nin Keşful Hafası, Su'uti'nin Durarul Müntesira Muntes isimli eseri ve Sadiyü'l Yemani'nin Nevafihul Atira gibi eserleri de hadis alimleri tarafından ortaya konulmuştur. Bu kısa bilgilerden sonra sünnetin Allah Azze ve Celle tarafından korunması hususuna gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu her söz Allah'tan bir vahiydir. Bunda bir şüphe yoktur. Allah'tan inen vahiyin hepsinin indirilmiş bir zikir olduğu konusunda şeriat ve luga talimleri ittifak etmişlerdir. Vahiyin hepsi korunmuştur. Allah'ın korumasını üstlendiği her şeyin zayi edilmeyeceği garantilenmiştir. Aksi halde Allah'ın kelamı yalan olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu şeylerin zayi edileceğine ve aralarına batılın karışacağına dair hiçbir yol yoktur. Buraya bir yol bulunsaydı Allah Teala'nın Hicr Suresi 9. ayetindeki o zikri biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz kavlinin yalan olması gerekirdi ki bunu bir Müslüman söylemez. Korunması vaat edilen zikri yalnızca Kur'an'a hamledenlerin hiçbir delili yoktur. Zikir Allah'ın Kur'an'dan Kur'an'ı açıklayan ve Vahiy olan sünnetten peygamberine inen her şeye verilen bir isimdir. Zira Allah Teala Nahil suresi 44. ayetinde Onları açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Bu ayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'ı açıklamaya da memur kılmıştır allah Teala namaz, hac ve zekatla ilgili emirlerini hep mücmen olarak vermiştir. Mesela Kur'an'da namaz kılın emri vardır fakat namazla ilgili hiçbir malumat yoktur. Bizler biliyoruz ki Cibril Aleyhisselam gelmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beş vakit namazı ayrı ayrı kıyam, kıraat, ruku, sücud ve rekat sayılarını da belirleyerek kıldırmıştır. Buhar ve Müslüm'ün rivayetinde bu sabittir. Şimdi namaz için getirilen bu tafsilatı vahyin dışında bir şey kabul etmemiz mümkün müdür? İbn-i Rahimeullah şöyle diyor. Cenab-ı Hak size gücünüzün yetmediği bir şey yüklemez ayetine binaen, Allah'ın kullara bilmedikleri meçhul bir şey veya imkansız bir şey farz kılması mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ve itaatin mükemmel manasının gerçekleşmesi için sünnet-i seniyye kıyamete kadar mahfuz, korunmuş olarak kalacak ve kıyamete kadar devam edecek demektir bunun manası. Allah azze ve celle kevni emriyle, Kur'an-ı Kerim'i koruma noktasının garanti altına aldığı gibi insanlardan hiç kimse bunu korumasa bile Allah'ın Kur'an'ı koruduğu gibi aynı şekilde Kur'an'ın şerhi hüviyetindeki sünnet-i seniyeyi de Kur'an'ı sünneti himaye eden sünnet-i seniye için gayret sarf eden alimler vasıtasıyla koruma altına almıştır. İbnü Kuteybe rahimeullah da sünneti muhafaza yolundaki gayretlerden şöyle bahsediyor. Ehli Hadis hakikati bulabilecekleri yerlerde araştırdılar. Şarkta ve kartta. Karada ve denizde Resulullah sallallahu aleyhi ve hadislerini, eserlerini aramaları ve onun sünnetine uymaları sebebiyle Allah'a yakınlık sağladılar. Onlardan biri bir tek hadis için yaya olarak yola çıkar, ıssız çöllerde konaklar ve bunu sadece o hadisi nakledenin ağzından işlebilmek için yaparlardı. Sonra hadis alimleri sahihini ve sakimini, nasihini ve mensuhunu, fakihlerden kimlerin hadislere muhalif görüş ileri sürdüğünü anlayın, anlayıncaya kadar hadisleri araştırmaya ve incelemeye devam ettiler. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sonradan gelen her bir neslin arasından bu ilmi adaletli olanlar yüklenip taşır. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini, batıl ehlinin hırsızlıklarını ve cahillerin yanlış devillerini bertaraf ederler. Elbani Tahriçül Mişkat isimli eserinde e, bunun sahih olduğunu belirtir. Muaviye bin Kurra Babasından naklayan diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet kopuncaya kadar ümmetim içinde desteklenen ve güçsüz bırakmaya çalışanların zarar veremeyeceği insanlar bulunmaya devam eder. Bu da sayıh bir hadistir. Benzerini i̇mam Müslim rivayet etmiştir. Ali İbnül Medine'in Ümmetimden bir tayfe hak üzere galip olmaya devam edecek. Onlara muhalefet edenler zarar veremeyecektir. Hadis hakkında şöyle demiştir. Onlar hadis ehlidir. Onlar Resul'ün yoluna uyup ilmi savunurlar. Şayet onlar olmasaydı Mutezile, rafıza, cehmiye, mürciye ve rey ehlinden rey efinde sünnetlerden hiçbir şey bulunmazdı. Hatibü'l-Bağdadi de şöyle diyor. Alemlerin Rabbi Desteklenmiş taifeyi dinin koruyucuları kılmıştır. Sağlam şeriata tutundukları ve sahabe ile tabiinin eserlerine uydukları için inatçıların tuzaklarını onlardan savmıştır. Onlar eserleri muhafaza için çöller açtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininden bir parça öğrenmek için gemi yolculukları yaptılar. Rey ve hevaya meyletmediler. Söz ile fiili olarak onun şeriatını kabul ettiler, sünnetini korudular. Aslını tespit edinceye kadar naklettiler. Onlar ona ve ehli olmaya en layık olanlardır. Nice mülhitler dine dinden olmayan şeyler karıştırmış, Allah Teala hadis ashabı ile dini savunmuştur. Onlar dinin direklerinin koruyucularıdır. Allah'ın emirlerini hakim kılanlardır. Ona ona karşı bir saldırı görürlerse mücadele ederler. Mücadele suresi 22. ayetinde işte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluş erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Zuhru suresi 36-37. ayetlerinde Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunlar yoldan alıkoyarlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini zannederler. Buyruluyor. Rahman'ın zikri indirdiği Kur'an ve Resul'ün yolu olan sünnettir. Onlar için Yüce Allah şöyle buyurur. Allah'ın üzerinizde olan nimetini öğüt vermek üzere size indirdiği kitabı ve hikmeti anın. Allah'tan sakının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 Kitapsız kimseler arasından kendilerine ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Onlar daha önce şüphesiz apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ve Hicr suresi 9. ayetinde, şüphesiz zikri biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz buyurulur. Allah'ın zikri budur. Kur'an ve sünnet olan bu zikirden kim yüz çevirirse, ona bir şeytan musallat edilir ve kendisi izlediği yol gereği şeytanların dostlarından olur. İsak bin Musa El Hutami şöyle demiştir. Hadis asabı için nasip olan şey ümmetten başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Zira Allah azze ve celle kitabında buyurmuştur ki: Onlar için beğenip seçtiği dini İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını vaadetti. Nur Suresi 55. ayet. Allah razı olduğu bu kimselere ehlini sağlamlaştırmıştır. Heva asabına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından bir hadisin bile onlardan kabul edilmesi nasip olmamıştır. Hadis asabının ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve asabından rivayetleri kabul edilmiştir. Şayet aralarında bir kimse bir bidat çıkarırsa insanların en doğru sözlüsü olsa bile onun rivayetleri terk edilir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e imanı emir ve tarif eden ayetlere şimdi geçebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Müminler için Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu ifade eden ayetler şu şekilde. E, Ali İmran suresi 164. ayetinde az önce okumuştuk. Andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara kendi işlerinden kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi buyrulmuştur. Benzeri Cuma suresi 2. ayetinde de geçmişti. Bu peygamber kendi cinslerinden durumunu bildikleri, hallerinden haberdar oldukları, Arap toplumuna mensup bir peygamberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olduğu halde Allah azze ve celle burada özel olarak müminlere lütufta bulunduğunu belirtiyor. Zira peygamberden faydalananlar sadece müminlerdir. Kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet ise onun tefsiri olan sünnet-i nebeviyedir. Tebe suresi 128-129 ayetlerinde şöyle buyrulur. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki Sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir Size düşkün müminlere şefkatlidir Merhametlidir Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur Ona dayandım O büyük karşın sahibidir İbn Abbas radıyallahu anhuma e, Bu ayetin teslimde diyor ki Allah azze ve celle bu ayette Resulünün kendi sıfatlarından olan Rauf yani şefkatli Ve rahim yani merhametli sıfatlarıyla Nitelemiştir yani e, burada peygamberin şefkat ve merhametini Allah Azze ve Celle e, kendi isimleriyle zikrediyor. Tevbe suresinin 61. ayetinde şöyle buyruluyor. O münafıklardan öyleleri de vardır ki peygamberi incitirler ve o her söylediğimizi dinleyen bir kulaktır derler. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder müminlere güvenir. Sizden iman edenler için ise bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Enbiya Suresi 107. ayetinde de Ey Resulüm! Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik buyrulur. Allah Azze ve Celle müminler için bir rahmet demedi, alemler için bir rahmet dedi. Zira o peygamberlerin efendisini göndermek suretiyle mahlukata merhamet etti. O peygamber onlara büyük mutluluğu ve bedbahtlıktan kurtuluş çarelerini getirdi. Onun vasıtasıyla insanlar dünya ve ahiret güzelliklerine ulaştılar. Onlar cahil iken onlara ilim öğretti, daha önce sapmışlarken onlara doğru yolu gösterdi. Böylece alemlere rahmet oldu. Allah ona iman edenlerin cezalarını erteledi. Hayvana çevirme, yere batırma ve boğma gibi cezalarla köklerini kazımadı. Cuma suresinin 3-4. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Hem o peygamber Onlardan, Araplardan başkalarına da bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki, Onlar henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O azizdir, hakimdir. Bu peygamberlik Allah'ın ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük bir lütuf sahibidir buyuruluyor. Savi şöyle demiştir bu ayetin tefsirinde. Yani, o, zamanda var olan insanlara peygamber olarak gönderildiği gibi, zamanda bulunmayıp da daha sonra gelecek olanlara da gönderilmiştir. Onun peygamberliği sadece kendi zamanda var olanlar için değil, aksine hem onları hem de onların dışında kıyamete kadar gelecek olanları da kapsar. Tabi'in müfessirlerinden Mücahit Rahimeullah da şöyle demiştir. Ayette geçen onlardan başkaları ifadesi, Araplar dışında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkestir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Bana 5 şey verildi ki benden önce onlar hiçbir kimseye verilmemiştir. Bütün peygamberler sadece ve yalnız kendi kavimlerine gönderildi. Ben ise kırmızı siyah her türlü ırk ve millete gönderildim. Benden önce ganimetler kimseye helal olmadı. Bana ise helal kılındı. Yeryüzü tertemiz ve mescit kılındı. Namaz vakti nerede gelirse kişi namazını orada kılar. Bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku konmak suretiyle Allah tarafından yardım edilmiştir. Bana şefaat etme salahiyeti verilmiştir. Bu hadisi Ahmet, Buhari, Müslim, Darimi rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselama imanın farz olduğunu ifade eden ayetlere gelince Nisa suresi 136. ayetinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah'a Resulüne ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman da sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününe inkar ederse, o takdirde doğrusu haktan uzak bir delalet ile sapmış olur. Buyurulur. Bu ayetin devamında, 137. ayette, Şüphesiz ki iman edip sonra inkar edenler, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarında aşırı gidenler yok mu? Bu inkarlarında devam ettikleri müddetçe, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yolu aletecektir. Katade radiyallahu anh bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet Yahudiler hakkındadır. Onlar Musa aleyhisselama iman ettiler. Sonra buzağıya tapmak suretiyle kafir oldular. Sonra Musa aleyhisselam dönünce tekrar iman ettiler. Daha sonra İsa aleyhisselamı inkar ettiler. Sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in inkarları sebebiyle küfürleri arttı. Taberi de bu ayeti bu şekilde tefsir etmiştir i̇bn Abbas radiyallahu anhüma, münafıklar da bu ayetin hükmüne dahildir diyor. Tevbe suresi 91. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'a ve Resulüne sadık kaldıkları takdirde zayıflara da hastalara da sarf edecek bir şey bulamayanlara da cihattan geri kalmalarından dolayı bir günah yoktur. Bu ayette Allah Azze ve Celle mazeret sahiplerinin mazeretini ancak kendisine ve Resulüne bağlı kalmaları şartıyla kabul edeceğini beyan ediyor. Nur suresi 62. ayetinde Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. İçtimai bir iş için onunla beraber bulundukları zaman ondan izin almadan gitmezler. Allah Azze ve Celle Resulüne iman etmeyi ve Resulünden izin alınarak hareket edilmesini imanın özelliklerinden saymışken ona iman etmeyenlerin mümin olması düşünülebilir mi? Araf suresi 158. ayetinde de şöyle buruluyor. Ey Habibim de ki ey insanlar! Muhakkak ki ben sizin hepinize göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve o öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi peygamber olan Rasulüne iman edin ki Allah'a ve O'nun kelimelerine, kitaplarına O iman eder, O'na tabi olun ki hidayet eyresiniz. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin bütün halk için umumi oluşunu açıklamaktadır. Fetih Suresi 8-9. Ayetlerinde Şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Ona, dinine ve peygamberine yardım edesiniz. Ona saygı gösteresiniz. Bakara 145. Ayetinde de şöyle buyrulur Celalim için sen o kitap verilmiş olanlara bütün delilleri de getirsen Yine de senin kıblene tabi olmazlar, sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değiller. Celalim hakkı için sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan o zaman hiç şüphesiz sen de zalimlerden olursun. Bu ayet ehli kitabın boş ümitlerini kesmek için indirilmiştir. Çünkü Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldatmak için eğer Kudüs'e yönelerek bizim kıblemizi devam etseydin senin beklemekte olduğumuz peygamber olacağını ümit ederdik dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin kıblesine dönmezler. Zira her iki grupta İsrailoğullarından olmalarına rağmen aralarında şiddetli ihtilaf ve düşmanlık vardır. Fetih Suresi 13. Ayetinde Halbuki kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse hiç şüphesiz biz o kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır buyurulur. Bu ayet Allah'a iman etse bile Resulüne iman etmedikçe kişinin kafir olduğunu belirtir. Hücurat 15. ayetinde Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler sonra şüpheye düşmezler. Tekabun 8. ayetinde O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura iman edin buyrulur. Allah Azze ve Celle Kendisine Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an-ı Kerim'e iman edilmesinin şart koşmakta, bunlara imanı kendisine iman ile bir tutmaktadır. Tevbe Suresi 80. ayetinde onlar için ister, ister mağfiret dile ister mağfiret dileme fark etmez. Eğer onlar için yetmiş defada istiğfar etsen Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu şüphesiz ki onların Allah'ı ve Resul'ünü inkar etmeleri sebebiyledir. Buyuruluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman onun sadece bir peygamber olduğuna inanmanın ötesinde bir anlam ifade eder. Bu da onun Allah'tan alıp bize bildirdiklerinin bütününü, onun her bakımdan örnek alınmasını ve ona itaati de gerektirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanın farz olduğunu ifade eden hadis-i şeriflere gelecek olursak bunlardan bazıları şöyledir. Ebu Hureyre radiyallahu anhten geliyor. Ee, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edince, bana ve getirdiğim hükümlere iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu Buhari ve Müslim rüayet etmiştir. Müslim'in rüayet ettiği diğer bir hadiste, Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki, şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de haberdar olan, sonra beraber gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yoktur ki ateş ehlinden olmasın. buharinin ve Müslimin diğer bir rivayetlerinde şu ifadeler geçer. Kul kabire konulup yakınları kabrin başından ayrıldıklarında ayaklarının sesini iştir. Ona iki melek gelir ve konuşturur. Muhammed hakkında ne diyorsun derler. Sonra kafir ve münafığa gelirler e, hadisi parça parça rivayet ediyorum kafir ve münafıktan bahsedilirken kafir der ki bilmiyorum halkın söylediğini söylüyordum der sonra demir balyozlarla ensesine vurulur bir çığlık atar ki onu insan ve cinlerden başka her şey işitir. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde İslam beş temel üzerine bina edilmiştir, Allah'tan başka mağbud olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet, namazı dost doğru kılmak, hak sahiplerine zekatı vermek, beyti hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman emreden birçok ayet varken bunun aksini iddia edenler Bakara suresindeki şu 62. ayeti delil gösterirler. Ee, şüphesiz ki zahiren iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih bir amel işleyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve mahzunda olmazlar. Halbuki e, bu ayetin sebebi nüzulü şu şekildedir. Selman radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince kendi halkının ibadetlerinden ve dini yorumlarından haber vermeye başladı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü onlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, sana iman ediyor ve senin peygamber olarak gönderileceğine iman ediyorlardı. Selman radiyallahu onları ölmeyi bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Selman onlar cehennem ehlidirler buyurdu. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bunu e, hakim müstedrekinde rivayet eder. İbni Abbas radiyallahu anh tefsiri şu şekildedir. Bundan Murat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmezden evvel Yahudilik ve Hristiyanlığın batıl itikatlarından uzak olarak İsa aleyhisselama inanmış olan kimselerdir. Mesela Kus bin Saide, Rahip Bahira bin Neccar, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Varaka bin Neffel, Selman-ı Farisi, Ebu Zer el-Gıfari ve Necaş'ın heyetindeki kimseler gibi. Buna göre sanki Hak şöyle demektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmezden önce Yahudilerin batıl dini üzere, Hristiyanların batıl dini üzere olanlardan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderdikten sonra, Allah'a, ahiret gününe ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkes için Rableri katına mükafat vardır. Bu ayetin nüzulünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim beni duymadan İsa'nın dini üzere, İslam üzere ölürse o hayır üzeredir. Ama her kim bugün beni duyduğu halde bana iman etmezse şüphesiz ki o helak olmuştur. Bu hadisi Taberi tefsirinden nakleder. Kur'an kitap ehli olanlardan Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları elçiye tabi olanları över,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 ona tabi olun ki hidayet eresiniz Ayrıca ehli kitap olanların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikleri takdirde rahmetten iki kat nasip alacakları Hadid suresinin 28. ayetinde şöyle belirtilir. Ey geçmiş peygamberlere iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat nasip versin ve sizin için bir nur kılsın ki onunla doğru yolu bulup yürürsünüz. Günahlarınızı bağışlasın çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymayanlar sadece heveslerine uymuş olurlar. Onlar şu tehdide muhataptırlar. Kasas suresi 50. ayeti Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Ehli kitabın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikleri takdirde akibeti cehennemde sonsuza kadar kalmaktır. Nitekim Beyyine suresinin İlk altı ayetinde şöyle buyrulur. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye kadar bulundukları dinden ayrılacak değillerdi. İstedikleri bu delil Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki onlara temiz kılınmış sayfeleri yani Kur'an'ı okur. Onda dost doğru yazılı hükümler vardır. Böyleyken o kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü. Halbuki ancak dinde ihlaslı olmaları, hakka yönelmişler olarak onun rızası için yalnız Allah'a kulluk etmeleri, namazı hakkıyla eda etmeleri ve zekat vermeleri emrolunmuştu. İşte bu ise doğru dindir. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalacaklardır, işte mahlukatın en şerrileri onlardır. Gördüğü gibi... Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanı emreden ayetler gayet nettir. Ama bazı tagutlar e, halen günümüzde e, bir kimse La ilahe illallah dese yeterlidir. Yahudi ve Hristiyanlar La ilahe illallah dese yeterlidir. Muhammedun Resulullah kısmına iman etmeleri şart değildir. E, bu kimseler de cennete girecektir diyebilmektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlara en ideal bir örnek olduğunu gösteren ayetlere gelirsek Ahzab suresi 21. ayetinde şöyle buyuruluyor. Andolsun Allah ve Rasulünde sizin için Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendisine vahyolunana uymakla emrolunmuştur. Nitekim Ahzab suresi 2. ayetinde Rabbinden sana vahyedilene uy buyurulmuştur. Ayrıca bu husus En'am 106 ve Yunus suresi 109. ayetlerinde de belirtilir. Dolayısıyla ona uyanlar, peygambere uyanlar hakka uymuş ve hakkı uygulamış olurlar. Çünkü onun uyulacak en güzel ve yegane örnek olduğu gerçeği yine Kur'an'ın bir emri, bir tavsiyesidir. Bu ayette şu veya bu konuda örnektir diye bir kayıt koyulmamış olması, onun Peygamberliği ile ilgili her konuda insanlar için örnek alması gereken bir rehber olduğunu göstermektedir. Bu örnek oluş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tavır ve davranışlarını, hareketlerini kapsayıcı bir özellik taşır. Bu örneklik, ümmet için din işlerinden sayılan huslarda vacip, dünya işlerinden sayılan hususlarda müstaplık ifade eder. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye çağırıyor, nefis de bir şeye çağırıyorsa, mutlaka peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmelidir. Zira nefis helake, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kurtuluşa davet eder. Kalem suresinin ilk 4 ayetinde de şöyle buyuruluyor. Nun, kaleme ve kaleme ve yazıklarını andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Senin için kesintisiz bir mükafat vardır ve sen büyük bir ahlak üzeresin. Bir kısım ayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve Kur'an'ın dışında vahiy geldiğine işaret etmektedir. Nisa suresi 113. ayetinde Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu ciddet, cidden büyük olmuştur buyrulur. Bakara 129. ayetinde Ey Rabbimiz Onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak Onlara kitap ve hikmeti öğretecek Onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.'' buyrulmuştur. Bakara 151'de ''Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötü inanç, fikir, söz ve fiillerden arındıran, size kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik.'' buyrulur. Ali İmran 164. ayetinde Hakikaten Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Çünkü onlara içlerinden bir peygamber gönderdi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Cuma suresi 2. ayetinde de Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Koşkusuz onlar önceden apaçık Bir sapıklık içindeydiler Ahzab suresi 34. ayetinde de Hem evlerinizde Allah'ın Ayetlerinden ve hikmetten size okunanlar Düşünün buyurulmuştur Allah azze ve celle'nin Kur'an'da Resulüne ve Müslümanlara öğrettiğini Yine onlara indirdiğini ifade Ettiği hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetidir Zira Allah'ın kitabında ifade ettiği kitap Kur'andır Kitabın peşine de hemen hikmeti zikretmiştir Hikmeti sünnetten başka bir şeye hamletmek caiz değildir. Bunu Katade, Hasan ve Yahya bin Ebi Kesir radiyallahu de böylece açıklamışlardır. Evzai, Hasan bin Atiye'nin şöyle dediğini nakleder. Cibril aleyhisselam Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indiriyordu. Necim suresi 3-4. ayetlerinde O hevasından konuşmaz, o kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir buyrulur. Ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asla hevasından konuşmayacağı genel ifadesinden sonra yine genel bir hüküm ile onun konuştuklarının vahiden ibaret olduğu belirtilmiştir. Buna bağlı olarak ayette özellikle nutk fiilinin, konuşma anlamındaki nutk fiilinin seçilmiş olması ve bu gibi makamlarda genellikle kullanılan tilavet, Okuma manasındaki tilavet ve kıraat fiillerinin tecrübe edilmemiş olması da dikkat çekicidir. Eğer burada sadece Kur'an kastedilmiş olsaydı bu fiillerden biri kullanılabilirdi. İbn Kesir rahimeullah bu ayeti şu şekilde tefsir etmiştir. Kendiliğinden konuşmaz o. Heva ve hevesiyle bir söz sarf etmez. Yalnızca kendisine ilham edilen bir vahidir. Kendisine emrolunanı söyler. Ona emrolunanı eksiksiz ve noksansız olarak tam, mükemmel bir şekilde insanlara ulaştırır. Nitekim İmam Ahmet'in Ebu İmame radiyallahu anh'ten rivayetine göre o Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve şöyle buyurken işitmiş. Hiç şüphesiz peygamber olmayan bir adamın şefaati ile rebia, mudar kabileleri gibi veya iki kabileden birisi gibi buyurmuştur. Bunlar gibi kabileler cennete girecektir. Bir adam ey Allah'ın elçisi. Rebiye kabilesi Mudar kabilesinden değil midir diye sordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak bana söyletileni söylemekteyim buyur, buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel müsnedinde e, sahih bir sinadla rivayet etmiştir. Yine İmam Ahmed'in Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan rivayetine göre o şöyle demiştir. Ezberleme isteğiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olduğum her şeyi yazardım. Kureyş beni bundan men ederek sen Allah Resulü'nden işitmiş olduğun her şeyi yazıyorsun. Allah Resulü sallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Öfkeli haldeyi kendi de konuşur dediler. Ben de yazmayı bıraktım. Sonra bunu Resulullah sallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da yaz nefsim elinde olana yemin ederim ki benden hakkın dışına hiçbir şey çıkmaz buyurdu. Hafız Ebu Bekir el Bezzar Ebu Hureyre radiyallahu onun da Peygamber sallahu aleyhi ve sellemden rivayetine göre o şöyle buyurmuştur. Size ne haber vermişsem o Allah katındandır. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Bunun isnadı hasendir. İmam Ahmed'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre şöyle buyurmuştur: Ben ancak gerçeği söylerim. Asabından birisi: Ey Allah'ın Resulü, senin bizimle şakalaştığın da oluyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ben gerçekten başka bir şey söylemem buyurdu. Bunu Ahmed bin Hanbel müsnedinde Tirmizi de rivayet eder. Ebu Bekka ee, bu ayet hakkında Necim suresi 3-4. ayetleri hakkında şöyle diyor. Kur'an ve hadis Necim suresi 3-4. ayetlerini deliliyle Allah'tan inen bir vahiy olarak insanlığa meydan okuyorlar. Şu kadar var ki icaz ve tahaddi yani meydan okuma açısından Kur'an sünnetten ayrılır. Çünkü Kur'an'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılıdır. Onda ne Cibril'in ne de Resulullah'ın bir tasarrufu vardır. Hadislere gelince muhtemelen onlar sırf mana olarak Cibril'e inmiş. O da onlara ifade elbisesini giydirerek Resul'e açıklayıp ilham etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları fasih bir ibareyle kurallarına uygun olarak ifade etmiştir. Sünnetin vahiy olduğuna delalet eden diğer ayetler şu şekilde. Ahkâf suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, ben bu hakikatleri beyan eden o peygamberlerden farklı şeyler söyleyen birisi değilim. Ne bana ne de size ne yapılacağını da bilmem. Doğrusu ben ancak bana vahyedilene tabi olurum ve ben sadece Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. Bu ayetteki ben ancak bana vahyedilene uyarım ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin vahye dahil olduğunu belirtmektedir. Zira Allah Resulü'nün vahiden başka türlü vahye tabi olmak dışında hareket etmediği ...ifade edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...Kur'an dışında vahyedildiğine dair... E, ...müşahhas örneklere gelince... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...bunlardan birincisi... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...Medine'de bir müddet... ...17 ay kadar bir süre... ...Beyt-i Maktis'e doğru namaz kılmıştı. Halbuki Kur'an'da böyle bir emir olmadığına göre... Bu emir vahyi gayrimetluğu olan sünnet ile olmuştur. Zira namazda Resulullah'ın kendi iştahı adıyla kudse yöneldiğini söylemek e, doğru bir ifade olmaz. Kıblenin değiştirilmesinden bahseden e, Bakara 144. ayeti şu şekilde. Ey Muhammed biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar siz de nerede olursanız olun namazla yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehl kitap onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Bu ayet daha önce Makdisin kıble olmasının emredildiğini ifade ediyor. Bu ayetten bir önceki ayette Bakara 143. ayetinde Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi yani Kabe'yi biz ancak peygambere uyanı Ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Böyle buyularak önceki kıble tayininde Allah Azze ve Celle'ye atfedilmektedir. ayet Kerime açıkça,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 Eşlerinden Hafsa radıyallahu anhaya bir sır söylemişti. O ise sırrı bir diğer şahsa ifşa etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırrın eşi tarafından ifşa edildiğini öğrenince ondan bir açıklama istedi. Eşi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunun kimin söylediğini sordu. Resulullah da bunun kendisine Allah tarafından haber verildiğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle anlatılıyor.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 Kur'an'da bu ayette geçen o hanımının ifşa ettiği haber açıklanmadığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözde zikredilmemiştir. Şu halde o vahyi metlu olan sünnet ile haberdar edilmişti. Üçüncü örnek, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Ramazan ayında iftardan sonra kısa sürelerine de olsa uyurlardı. Bu esnada kişinin eşiyle cinsel münasebette bulunmasına müsaade edilmezdi. Bu sebeple bir kimse iftardan sonra kısa bir süre uyur ve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 İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız onlar, düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz nişanlı 5000 bin melekle sizi takviye eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlısın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.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 karlarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Bu ayetteki Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyorsun ifadeleri, Zeyd'in boşanmasından onun Zeynep'le evleneceğini, Peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın haber verdiğini göstermektedir. Ancak bu bilgi Kur'an'da geçmemektedir. Ve bu Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme gayrimetlu vahiy kanalıyla iletilmiştir. Biz onu sana nikahladık ifadesi de bu evliliğin Allah'ın emriyle gerçekleştiğini göstermekte. Bu emir de Kur'an'da yer almamaktadır. Bu da bir başka delildir. Sekizinci örnek. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara namaz kılmayı ve namazda sabit olmayı tekrar tekrar emretmiştir Allah Azze ve Celle. Örneğini vereceğimiz ayette aynı emir tekrar edildikten sonra Kur'an-ı Kerim Müslümanlara özel bir imtiyaz veriyor. Bu ayete göre. Savaş durumunda Müslümanlar düşmanlarının saldırısından korktuklarında namazı nasıl mümkün olurlarsa öyle ister at veya deve üzerinde ister yürürken yaya iken kılabileceklerdir Ancak düşman tehlikesi sona ermesi halinde Müslümanlar namazı normal şekilde kılmakla emrolundular Bu prensip Bakara suresi 238-239 ayetlerinde şu şekilde ortaya konuluyor Namazlara ve orta namaza devam edin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 En önemli delil de güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namaz kılın cümlesidir. Ayetin siyah ve sibakı itibariyle burada Allah'ı anma, ayette ifade edilmese de namaz kılma anlamındadır. Zira ayetin bağlamı başka bir manaya izin vermemektedir. Şu halde Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara Allah'ın kendilerine öğrettiği şekilde namazı barış ortamında bilinen haliyle kılmalarını emreder. Ayetin açık delaleti, namazın normal kılınış şeklinin Müslümanlara bizzat Allah tarafından öğretildiğidir. Ancak namazın kılınış şekli Kur'an'da hiçbir yerinde ifade edilmemektedir. Namazın nasıl kılınacağını Müslümanlara öğreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmesini Allah'ın öğretmesi gibi kabul etmekte, bu şekilde ifade etmektedir. Dokuzuncu örnek, bazı münafıklar, Hudeybiye seferine katılmayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve yanında yer almamışlardı. Bunun akabinde Müslümanlar Hayber savaşına çıkmaya karar verdiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşına sadece Hudeybiye seferinde kendisiyle beraber bulunanların katılacaklarını ilan etti. Hudeybiye savaşına katılmamış olan münafıklar şimdi Hayber Savaşı'ndan menfaatleri gereği bulunmak istiyorlardı. Zira onların beklentilerine göre Müslümanlar bu seferden büyük ganimet elde edeceklerdi.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 Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Bu ayette Hayber Savaşı'nı Hudeybiye'ye iştirak edenlere hasredip Hayber Savaşı'na münafıkların katılmalarını istisna tutan Allah'ın evvelki bir sözünün olduğuna işaret edilmektedir. Fakat Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir ifade geçmemektedir. Bu sadece Peygamber'e ait bir emirdir. Bununla beraber Allah bunu kendi sözü olarak nitelemektedir. Bunun sebebi söz konusu emrin gayrimetlu vahiy ile iletilmiş olmasıdır. 10. Örnek Peygamberliğin ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini unutmamak için onlar inerilmez okuma ihtiyadındaydı. Bu kendisi için zor bir talimdi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi işitmesi, doğru olarak anlayabilmesi, vahyi ezberleyebilmesi ve bunların aynı zamanda olması kendisine çok zor gelmekteydi. Allah şu ayeti indirerek onu bu meşakkatten kurtardı. Kıyamet suresi 16-19 ile ayetleri Resulü onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma, şüphesiz onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da onun beyanı da bize aittir. Fetih suresinin 19. ayetinde Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an ayetlerini açıklamayı vaad etti. Bu açıklamanın bizatihi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ayrı olacağı açıktır. O Kur'an'a dahil olmayıp ya onun bir izahı ya da tefsiridir. Bu bakımdan bu beyan Kur'an-ı Kerim'in sözlerinden farklı, biraz değişik bir şekilde olmalıdır. Bu ise tam olarak gayrimetlu vahiy ile ifade edilen şeydir. Ama bu vahiyin iki türü de her ne kadar farklı biçimde olsalar bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tarafından indirilmiş olup Müslümanlar her ikisine de inanıp itaat etmelidirler. 11. Örnek Kur'an Vahyin bu iki farklı çeşidini şu ayette özetlemektedir. Şura suresi 51. ayetinde. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini eder O yücedir, hakimdir. Evet. Şu halde bu iki şeklin dışında Kur'an-ı Kerim'in inzali üçüncü bir vasıtayla yani ayette elçi olarak tayin edilen melek Cibril Aleyhisselam'ın racı gerçekleşmiştir. Bu durum başka bir ayette Bakara suresi 97. ayetinde şu şekilde açıkça belirtiliyor. De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeleyici olarak o indirmiştir. Yine şu Ara suresi 192 ila 195. ayetlerinde şöyle buyurulur. Muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm onu Ruhulemin yani Cebrail uyarıcılardan olman için apaçık Arapça bir dille senin kalbine indirdi. Bu ayetlerde Kur'an'ın bir melek vasıtasıyla indirildiği gayet açıktır. Söz edilen bu melek Bakara 97. ayetinde geçti üzere Cibril'dir. Aynı melek şu Ara 193. ayetinde Ruhulemin diye anılır. Ancak, e, Şuara 51. ayeti vahyin indirilişinin iki yolunun daha olduğunu belirtiyor. Bu iki şekilde peygamberle ilgili olarak kullanılmıştır. Şuara 51. ayeti, eslafla Şura 51. ayeti, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahyin Kur'an-ı Kerimle sınırlı olmayıp Kur'an'da yer almayan başka vahilerin de bulunduğunu ifade ediyor. Bu vahiler gayrimetlu vahiy olarak adlandırılır işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözleri, fiilleri ve tasarrufları Allah azze ve celle'nin kontrolü altındaydı. Kendi iştahatıyla ortaya koyduğu dini söz ve fiillerinde yanılsa bile bunlar da Allah azze ve celle tarafından düzeltilmiştir. Bunun örneklerini görmek isteyenler Tebe suresinin 43. 84. Enfal suresinin 67. İsra suresinin 74. Ahzab suresi 2 ve 37. Abesel suresinin ilk 10 ayeti Yunus suresi 94. ayeti Enam 35 ve 52. ayeti Tahrim suresi 1. ayeti Nisa 105 ve münafıkun 6. ayetlerine bakabilirler. Allah Teala onun iştihadını kesinleştirdiği sırada onun iştihadı hükmen vahiy olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana verilen şey sadece Allah'ın bana verdiği vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini yazmak konusunda soran Abdullah bin Amr radıyallahu anhümaya yaz Allah'a yemin ederim ki benden hak sözden başkası sadır olmaz buyurmuştur. Başka bir hadiste Cibril kalbime attı ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir öyleyse onu helal yollardan arayın buyurmuştur. Yine haberiniz olsun bana kitap yani Kur'an ve onunla birlikte onun misli yani sünnet verilmiştir buyurulmuştur. Bunun gibi sahih hadisler ve birçok buna benzer rivayetlerde sünnetin Allah tarafından verilmiş bir vahiy olduğunu ifade eder. Gelelim 12. delilimize. Bakara suresi 222. ayetinde şöyle buyuruluyor. Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bu ayetlerde geçen Allah'ın size emrettiği yerden ifadesi de sünnetin vahiy oluşuna delildir. Zira Allah Azze ve Celle'nin bu emri de Kur'an'da açıklanmamış, bunu sünnet beyan etmiştir. Sünnetin beyanı Allah'ın emri olarak vasfedilmiş, öyle nitelendirilmiştir. Sünnet inkarcılarının biz Kur'an'a uygun olan sünneti reddetmeyiz diyerek çırpınmaları bir anlam ifade etmez. Çünkü açıkça anlaşılmıştır ki sünnette bir vahiydir ve Allah'ın zikri koruması mevhumuna dahil olan bu delili Kur'an'a arz etmek gibi bir yaklaşım Allah'ın meşru kıldığı bir tavır değil, bilakis hevaya uymak olur. Böyle yapan bir kimse ancak Kur'an'dan anladığı şey ile sünnetten anladığı şeyi birbirine arz etmiş olacaktır. Böyle bir arz sonucunda çelişki gören sünneti değil, kendi fasit anlayışını kınamalıdır. Kur'an'da geçmeyen bir akide esasını veya helal haram hükmünü sünnetin koyamayacağını iddia eden sünnet inkarçılarına Allah'ın kitabına aykırı olduğunu düşündüğünüz bir şeyi bizzat Allah Resulü'nden işitseniz yine de reddeder misiniz diye sorulduğunda Resul Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Rivayet edilen hadisler ise Kur'an'a arz edilir. Uymazsa reddederiz. Çünkü onu Resul söylememiş demektir diyorlar. Hadislerin sıhhatini belirlemede kriter şahitlik esasına dayanır. Güvenilir şahitlerin verdiği haberi kabul etmekte yine Allah Azze ve Celle'nin emridir. Nasıl ki şahitlerin verdiği haberiyle aslı itibariyle masum olan bir can kısas olarak helal kılınıyorsa onun öldürülmesi, güvenilir ravilerin verdiği haberle de bir sözü Allah Resulü'nün söylediğine hükmetmemiz ve gereğince amel etmemiz gerekir. Güvenilir olduğunu tespit ettiğimiz bir ravi, hakikati halde yalan bile söylemiş olsa, zahirde kusuruna şahit olunmayan bir ravi veya diğer ifadeyle şahidin verdiği haberi alıp kabul etmeyi Allah Azze ve Celle bize emretmiştir. Böyle bir haber ile amel etmek, Allah'ın emri gereği vacip olup, işin hakikati Allah'a aittir. Emrettiği şeyi yaptıkları için Allah kullarını hesaba çekecek değildir. Allah, Herkesi gücünün yettiği şeyle mükellef kılar. Ravilerin kalplerindekini tespit etmek ise gücümüzün yetmediği bir şey olup bundan sorumlu da değiliz. Bizler ancak kendilerinden adaletini zedeleyici kusur zahir olan kimselerin şahitliğini kabul etmemekle mükellefiz. Eğer e, şöyle diyecek olurlarsa, Biz Resulün haber verdiği şeylerde sadık olduğunu, onun haktan başka bir şey söylemeyeceğini kabul ediyoruz. Ancak birisi bizim aklımızla inandığımız bir şeyin aksine olarak Resul'den bir haber naklettiğinde gerek metinde gerekse isnatta olan bir problemden dolayı bu çelişki kabul edilir. Biz bu durumda ya önceki peygamberlerden nakledilen haberler veya ahad hadisler gibi e, sıhhati bilinmeyen sözlerin sabit olmayacağını söyleriz. Ya da metin hakkında rivayet edenin konuşanın muradı hakkında bilgisi olmadığını söyleriz. Ravinin ifade ettiği mana ya tartışma konusunda kendisine ait bir zanlı ya da bundan daha beter bir şeydir. Biz Resul'ün doğruluğunu, doğruluğu hususunda herhangi bir kuşku duymuyoruz. Aksine biz Ravinin doğruluğundan veya nakledilen sözün onun ifade ettiği manaya gelip gelmemesinden kuşkulanıyoruz derlerse onlara denilir ki sizin bu gerekçeniz çeşitli yönlerden batıldır. Birincisi onlara şöyle deriz. Siz Resul'ün filan manayı kastettiğinizi Kastettiğini bildiğinizde bunu ya tevhid, beş vakit namaz ve ahiret konularında olduğu gibi zorunlu olarak bilirsiniz veya nazari olarak diğer delillerden bilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Eğer siz aklımızı öne alırız derseniz sizin Rasulü yalanlamak ve inkar etmekle birlikte onu tasdik eden aklın bozuk olduğunu söylemeniz gerekir. Eğer Resulün sözünü öne alırız derseniz bu durumda da aklın naklin asıl olduğuna ve furuun asla takdim edilemeyeceğine dair e, bahsettiğiniz sözleriniz fâsit olur. Eğer siz tarih aklın bu gibi yani tevhid, beş vakit namaz, ahiret konuları gibi, bu hususlardaki nakiller gibi nakli aykırı olmadığını, çünkü onlarda Resul'ün ne kastettiğini kesin olarak bildiğimizi, dolayısıyla bu konularda onlara ters aklı delilin olmasının imkansız olduğunu söylerseniz, bu durumda söylenecek tek söz kalır. Kesin nakil tartışma konusu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Sizin nakli delilleri bu yollar reddetmeniz gördüğü gibi batıl bir çelişkidir. İkincisi, siz nakli delillerden Rasul'ün muradını bildiğimiz delilleri değil, sadece onun muradının ne olduğunu bilemediğimiz delilleri reddettiğinizi söylüyorsanız, bu durumda sizin aklın nakli aykırı olduğuna dair çıkarımınız hiçbir sonuca götürmeyen batıl bir çıkarım olur. Üçüncüsü siz çeşitli yerlerde naklin Rasul'den geldiğini söylüyorsunuz. Ben de bunu zorunlu olarak biliyorum. Sizinle tartışanlar kıyamet gibi konularda nakli delilere aykırı olan akli delillerin var olduğunu iddia ediyorlar. Sizinle tartışanlar yücelik ve sıfatlar konusunda biz bu haberlerin Rasul'den geldiğini zorunlu olarak belki de ondan da kesin bir bilgiyle biliyoruz diyorlar. Nitekim bu bunu çeşitli yerlerde akılcılar söylerler. Dördüncüsü Sizin sözünüzün tersi Şöyle ifade edilebilir Akli delilin şeriata ters düşmemesi gerekir Çünkü akıl zayıf ve acizdir Ona çok zaman birçok şüpheler dolaşır Bu zayıflık ve acizlik yüzünden Akıl sahibi kimseler Şeriata aykırı olan akla güvenmezler Beşinci olarak da şöyle denilir Akıl ilahi ve uhrevi konuların Ayrıntılarında bağımsız bir delil olamaz Şeriat tasdik etmediği ve uyum göstermediği sürece aklın delalet ettiği şey kabul edilmez. Çünkü şeriat hata etmeyen ve yalan söylemeyen kimsenin sözüdür. O haktan başkasını söylemeyen sadık kimsenin haberidir. İnsanların sözlerine gelince onlarda tutarsızlık ve çelişki çok olur. Öyleyse ben kendi görüşüm ve aklıma ilahi yüce istekler konusunda güvenemem. Biri diğerinin görüşünün batıl olduğunu kesin olarak bildiğini söyleyen ve sürekli ihtilaf içinde olanların görüşlerine hiç güvenemem. Onlar batıl olan şeyi hak olarak iddia edebilen kimselerdir. Onların aksine peygamberler masumdurlar. Onların sözlerini sadık ve mastuh olanın haberi doğrulamadığı sürece kabul etme. Bu sözlerin aklın, Resul'ün haberlerine aykırı olmasından daha doğru kalp ve fikir sahiplerine daha çok yaraşan sözler olduğu malumdur. O Resul ki doğruluğu bilinmekte, haktan başka bir şey söylememektedir. Onlara akıl sahiplerinin görüşlerinin muhalif olması kabul edilemeyecek bir şeydir. Çünkü o akıl sahipleri çoğunlukla cahillik ve sapıklık üzeredirler. Bu sebeple... Bu makamda bizler onlarla tıpkı Yahudi ve Hristiyanlarla yaptığımız tartışmalarda olduğu gibi ancak tenezzül yoluyla konuşuruz. Biz onların sözlerinin batıl olduğunu açıkça bildiğimiz halde Allah Azze ve Celle'nin Nahl Suresi 125. ayetinde onlarla en güzel biçimde mücadele et ve Ankebut 46. ayetinde ehli kitapla mutlaka en güzel bir biçimde mücadele et emrine aykırı olan her şeyin batıl olduğunu onlarla iman sahiplerini yoldan çıkarmayı hedeflediklerini bilmekteyiz. Onlar istedikleri kadar bu şeylere kesin konularla desteklenmiş aklı hakikatler deyip dursunlar. <gülüyor> haber haber var olan konularda Resulü herhangi bir şarta bağlı olarak veya herhangi bir mananın var olmamasını ileri sürerek tasdik etmenin mümkün olamayacağı açıktır. Aksine haber vardı olan her konuda onu kesin olarak onaylamak gerekir. Çünkü imanın aslı budur. Mesela birisi babam veya hocam izin verirse inanırım derse veya babam veya hocam bana engel olmazlarsa iman ederim demekle nasıl Müslüman olmazsa aynı şekilde eğer onun doğruluğu bana açıkça zahir olursa inanırım demekle de iman etmiş olmaz. İman etmiş bir kimse için böyle bir şart mümkün değildir. Benim için onun yalanı apaçık ortaya çıkmadıkça ona inanırım dese bile yine iman etmiş olmaz. O halde Resul'ün haberine ters, aklı veya nakli bir delilin olması imkansızdır. İnsanların muhalif sandığı deliller ya batıldır veya muhalif değildir. Muhalif bir delil olduğunu varsaymak ve onun Resul'ün haberine bunu takdim etmek şeriatta küfür sayıldığı gibi akılca da fasittir, bozuktur. İslam dininden e, zaruri olarak bilinen bilgiye göre insanın Resul'e kayıtsız, kesin ve tümden iman etmesi, onun haber verdiği her şeyi onaylaması, emrettiği her şeye uyması gerekir. Buna ters düşen şey batıldır. Kim? Kim? Aklımla bildiğim şeyleri tasdik etmem ve aklıma görüşüme ters düşen Rasul'e ait haberleri reddetmem gerekir. Aklı-i delil Rasul'ün bildirdiklerine takdim edilmelidir. Bununla birlikte Rasul haber verdiği konularda doğru sözdür derse bu söz çelişkilidir. Akılca da fasittir, şeriat bakımından da küfürdür. Kim aklımla bilmedikçe haber verilen şeyi tasdik etmem derse onun küfrü açıktır. Bu kimse Allah'ın haklarında Enam suresi 124. ayetinde şöyle dediği kimselerdendir. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilen bize de verilmedikçe im iman etmeyiz derler. Allah peygamberleri e, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Yine Mümin suresi 83-85. ayetlerinde peygamberleri onlara belgelerle gelince kendilerinde olan bilgilerden uğurlandılar da alay aldıkları şey kendilerini sarı verdi. Şiddetli azabımızı gördüklerinde yalnız Allah'ı Allah'a inandık, ona koştuğumuz eşleri inkar ettik dediler. Ama bizim şiddetli azabımızı görüp de öyle inanmaları kendilerine fayda vermedi buyruluyor. Kendi görüşüyle Resul'ün getirdiği habere muhalefet eden kimsenin Allah Teala'nın şu ayetinden de alacağı bir pay vardır. Mü'min suresi 34. ayetinde Allah aşırı şüpheciye işte böyle saptırır. Mü'min suresinin 5. ayetinde de Allah'ın ayetleri üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartışanların gönüllerinin ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Bu ayette geçen sultan kelimesi gökten indirilen kitaptır. Neseden veya tefsir eden bir ayet olmaksızın kim Allah'ın indirdiği kitaba aykırı düşerse o kişi ona bir sultan verilmiş olmaksızın yani bir delil bir hüccet verilmiş olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan biridir. Bu anlamda Allah Azze ve Celle Mü'min suresi 5. ayetinde Hakkı batılla gidermek için mücadele etmişlerdir. Bunun üzerine ben onları yakaladım cezalandırma nasılmış buyrulur. Kehf suresi 56. ayetinde de Oysa inkarcılar hakkı batılla ortadan kaldırmak için çekişirler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarmaları alaya alırlar buyruluyor. Bunun allah Teala'nın kitabındaki örneği Peygamberlere ve onun kitaplarına kendi görüşleri ve sözleriyle küfrün türevi olan bidatlerle karşı çıkanlardır. Kim kitaba ve sünnete şunun bunun görüşleriyle karşı çıkarsa onun görüşleri delalete düşmüş kimselerin görüşleridir. Nitekim İmam Malik şöyle diyor Allah rahmet eylesin ona biri diğerinden daha cedelci iki alim iki adam karşı karşıya geldikçe biz Cebrail'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği şeyleri bırakır olduk. Eğer denilirse ki bu veçin amacı Aklın şeriata aykırı olamayacağını göstermektir ancak eğer biz akla hücum edersek şeriatın sahihliğine herhangi bir delil kalmaz denilirse biz bu soruya şöyle cevap veririz bizim bu makamdaki amacımız aklın şeriata takdim edilmesinin imkansız olduğunu göstermektir. Amacımız budur. Şeriatın kendi kendine ispatladığını zaten biliyoruz. Onların neler olduğunu açıklamanın yeri de burası değildir. Biz ne akli delilerin batıl olduğunu ne de şeriattan akıl yoluyla bilinen şeylerin gerçek olmadığını söylemiyoruz. Biz sadece aklın nakle, sarih aklın nakle ters düşmesinin ve aklın nakle takdim edilmesinin imkansız olduğunu söyledik. Çünkü kim böyle bir iddiada bulunursa çelişkiye düşer ve onun bu iddiası aklın sahih bir delil olmadığını gerektirir. Çünkü ona göre akıl hakikatte batıl olan bir şeyin sıhhatini gerektirmektedir. Bu yolla gidilirse iş sonunda aklı delilin ters düştüğü şey benim yanımda gerçekte delil değildir. Aksine batıldır noktasına ulaşır. Akılcılar aklı delillerle e, bu tür inkarlarda bulunurken Kur'an'a arz mantığı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani hadislerin Kur'an'a arz edilmesi mantığı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şartlı iman etmek demektir. Hadisin Kur'an'a göre 5 konumu vardır. Birincisi hadis Kur'an-ı Kerim'de gelen buyruklara muafık olur. Bu durumda Kur'an ile hadiste yer alan buyruklar delillerin aynı konu etrafında arka arkaya gelip birbirlerini desteklemesi türündendir namaz kılmayı, zekat vermeyi Ramazan orucunu tutmayı Beytullah'ı hac etmeyi emretmek gibi hususlar böyledir. Aynı şekilde Allah'a ortak koşmayı, yalan şahitlikte bulunmayı, anne babaya karşı gelmeyi yasaklamak yine Allah yolunda cihat ve daha başka emirlerde e, böyledir. Yani bu tür hadisler Kur'an'a muvafık gelmiştir. İkinci tür e, hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'de yer alan e, bir emri bir buyruğu beyan edici ve açıklayıcı olabilir. Mesela namaz vakitlerinin, rekat sayılarının, zekatın miktar ve vakitlerinin, zekata tabi malların açıklanması gibi uslar böyledir. E, oruca dair hükümler ile hac ibadetine dair hükümler ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'de mücmel olan yani kısa ve özlü ifadelerle gelmiş olan daha başka hükümler de e, buna benzer. Üçüncü olarak hadis, Kur'an-ı Kerim'in söz konusu etmediği hükmü tespit edebilir. Kadının halası ya da teyzesiyle birlikte nikahlanmasının haram kılması, yırtıcı hayvanlardan azı dişi olanlarının Azı dişli olanlarının, kuşlardan da pençeli olanlarının etlerinin haram kılması ve buna benzer tek başına sünnetin teşri ettiği diğer hükümler böyledir. Dördüncüsü, hadisin Kur'an'daki mutlak ifadeye kayıt getirmesi. Mesela hırsızın elinin nereden kesileceğinin açıklanması gibi. Beşincisi, Kur'an'daki umumi ifadenin hadis ile tahsis edilmesi mesela hırsızın elini kesmeyi gerektiren miktarın tayini gibi mesela ne kadar hırsızlıkta hırsızın elini kesilmesi gerekir e, hususu gibi Kur'an'da yer alan konularda sünnetin teşri yetkisi bulunmadığını iddia edenler şu sorulara cevap vermelidir Kur'an'da sadece süt anne ve süt kız kardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır o halde süt kızlarla evlenmek caiz midir bir kadınla hala ve teyzesini bir nikah altında tutmak caiz midir Kur'an alışverişlerde şahit bulunmasını şart koşmaktadır. Bu durumda şahitsiz yapılan alışverişler meşru değil midir? Ninenin mirastaki payının miktarı nedir? Fıtır sadakası ve vitir namazı meşru değil midir? Gayrimüslim akraba mirastan pay alabilir mi? Bu soruların cevabını Kur'an'da değil ancak onun beyanı olan sünnette bulabiliriz. Sünnet inkarcıları açıkça ifade etmeseler de Dolaylı ifadeleriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve Kur'an'da kendisine hüküm koyma yetkisi verilmedi halde yetki kullanan hüküm koyan bir insan olarak takdim ediyorlar. Mesela Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş, Hüseyin Atay ve bunlara uyanlar söz birliği edercesine Miraç hadisesinde Musa aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen konuşmayı Allah ile pazarlık olarak niteliyorlar. Olay hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Resulullah devamlı dedi ki Sonra bana her günde elli vakit olmak üzere namaz farz kılındı. Oradan geri döndüm. Musa Aleyhisselam'a uğradım. Bana ne ile emrolundun dedi. Gece ve gündüzde elli vakit namazla dedim. Ümmetin her gün elli vakit namaza muhtedir olamaz. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. Beni İsrail'e muamelelerin en şiddetlisini uyguladım. Muvafak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön. Bunda ümmetini hafifletme talep etti. dedi. Ben de hemen döndüm hafifletme istedim. Rabbim benden 10 vakit namaz indirdi. Musa Aleyhisselam'a tekrar uğradım yine ne ile emrolundun dedi. Benden 10 vakit namazı kaldırdı dedim. Rabbine dön ümmetin için daha da azaltmasını iste dedi. Ben döndüm Rabbim benden 10 vakit daha kaldırdı. Dönüşte yine Musa Aleyhisselam'a uğradım aynı şeyi söyledi. Ben 5 vakitle emrolunana kadar bu şekilde Musa ile Rabbim arasında gidip gelmeye devam ettim. Bu sonuncu defada Musa'ya uğradım. Yine ne ile emredildin dedi. Her gün beş vakit namazda dedim. Senin ümmetin her gün beş vakit namaza da takat getiremez. Rabbine dön hafifletme talep et dedi. Rabbimden çok istedim. Artık utanıyorum. Daha da hafifletmesini isteyemem. Ben beş vakitte razıyım. Allah'ın emrine teslim oluyorum dedim. Bu hadis Buhar ve Müslim'de bu lafızla gelir. Yazarlar özellikle çelişki olduğunu düşündükleri şu konu üzerinde duruyorlar. Allah önce elli vakit namaz emredecek. Sonra da bunu beş vakti indirecek. Bu Allah'ın bir lahza sonra değiştireceği bir sözü söylemesidir. Ve Allah bir an sonrayı bilmeyecek kadar haşa bilgisiz olamaz. Eğer olur derseniz Allah'a eksiklik atıf edersiniz. Bu durum kişiyi imanın dışına çıkarır diyorlar. Yazarların Allah bir lahza sonra değiştireceği bir şeyi söylemez demekle Kur'an'da çok örneği bulunan bir konuda Cahilliklerini de ilan etmiş oluyorlar Onların pazarlık olarak nitelediği Ve Allah'ın bir lahza sonra Değiştireceği bir sözü söylemesine dair Kur'an'dan örneklere bakalım şimdi Örneklere geçmeden önce e, Biz de bakış açımızı biraz onlar gibi Yapalım ve ola bazı olaylara bakalım Mesela meleklere bakalım Enbiya suresi 27-28 Ayetlerinde şöyle buyuruluyor Ondan emir almazdan önce konuşmazlar onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yani yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Evet ne var ki Kur'an'a bu özellikleriyle Kur'an'da anlatılan melekler Allah'ın ben yeryüzüne halife yaratacağım demesine karşılık lebbek ve sadeik diyecekleri yerde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 bu sözler nasıl sadır olabiliyor Haşa Allah ilk ayette Melekleri itaatkar anlatan sözünü Unuttu da bir an sonra başka bir Ayette onları kabul etmeleri gereken Bir konuda sorgular olarak mı takdim ediyor Allah'ı Tenzih ederiz Yine Musa aleyhisselamın durumuna bakalım Allah azze ve celle Musa aleyhisselama şöyle diyor Nazihat suresi 17 ile 19 Ayetlerinde Firavun'a git çünkü o Çok azdı de ki nasıl Arınmaya gönlün var mı seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Musa Aleyhisselam'ın cevabı şu oluyor. Kasas suresi 33-34 ayetlerinde belirtilir. Musa dedi ki, ''Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun dilip benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık hitamında bulunmalarından endişe ediyorum.'' Bu ayetlere bakınca şunlar denilebilir. Allah bir kimseyi peygamber seçecek ve kendisine şuraya git diyecek. O kimse de önceden başından geçen bir hadiseyi ileri sürerek öldürülmekten korktuğunu söyleyecek. Bu da yetmezmiş gibi haşa Allah'la pazarlığa oturup kardeşini kendisine yardımcı olarak vermesini isteyecek. Böyle bir şey peygambere yakışır mı? Allah'ın bir lahza sonra değiştireceği bir sözü söylemez sözünde hala ısrar edilirse Bakara suresi 106. ayetini hatırlayalım. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Rahat suresi 39. ayetinde şöyle buyurulur. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır. Enfal suresi 65. ayetinde Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 250. 200'e yani 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Bir lahza sonra bir an sonra Enfa Suresi 66. ayet şöyle devam ediyor. Şimdi Allah yükünü zayıfletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000 bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Onların e, hadise baktıkları açıyla bu ayetlere baktığımızda bunlar da inkar etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah önce söylediği sözleri değiştirmiş. Önceden söylediği sözleri değiştirmiş. Haşa bir peygamber Allah ile patlarla oturmuş. Onların hadislere baktığı ters açıdan biz de Kur'an'a baksak bunları ve başka örnekleri de görebiliriz. Haşa. Biz bu ayetlerde terslik var demiyoruz. Sadece onların bakışlarına bir ayar vermek için örnekler verdik. Yoksa bu ayetler kendi dizilimleri içinde tam bir uyum içindedirler. Miktam bin Madiker radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yakında sizden biri koltuğuna yaslanmış bir haldeyken kendisine benim hadisim rivayet edilecek. O da bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda helal bulduğumuzu helal sayarız, haram bulduğumuzu haram sayarız diyecektir. Dikkat edin, muhakkak ki Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir. i̇bn Abdilber diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan etmesi iki kısımdır. Birincisi, beş vakit namazın vakitleri, secdeleri, rükular ve diğer ahkamını açıklaması gibi, zekatın haddini, vaktini, hangi mallardan alınacağını açıklaması, haccın menasiklerini açıklayarak hac yaparken... Hac menasiklerini benden alınız buyurması gibi Kitabul Aziz'in mücmelini beyan etmesidir. Zira Kur'an'da namaz, zekat ve hac tafsilatsız yani ayrıntısız olarak özet bir şekilde, mücmel bir şekilde vardı olmuştur. Hadis ise bunları tafsil eder. İkincisi, sünnet kadının halası ve teyzesi üzerine nikahlanmasını, ehli eşekleri, azı dişi olan yırtıcı hayvanları ve sayılması sözü uzatacak diğer şeyleri haram kılması gibi kitabın hükmüne ziyade getirir. Nitekim Allah Azze ve Celle kitabına uymayı emrettiği gibi peygamberine de itaat etmeyi ve ona tabi olmayı mutlak bir emirle mücmel olarak emretmiş, bazı sapıklık ehlinin dediği tarzda Allah'ın kitabına muvafık olması gibi herhangi bir şart kayıt koymamıştır. Abdurrahman bin Mehdi diyor ki, Zındıklar ve hariciler peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in adına, ''Benden size ne ulaşırsa onu Allah'ın kitabına arz edin. Eğer Allah'ın kitabına uygunsa onu ben söylemişimdir. Allah'ın kitabına muhalifse onu ben söylememişimdir. Ben ancak Allah'ın kitabına uygun olanı söylerim ve Allah beni onunla hidayet eder hadisini uydurmuşlardır.'' der. Naklin sahihini sakiminden ayırmayı bilen alimlere göre bu sözler Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olarak gelmemiştir. Nitekim ilim ehlinden bir topluluk bu hadisi Kur'an'a arz ederek şöyle demişlerdir. Biz bu hadisi her şeyden önce Allah'ın kitabına arz ettik ve buna itimat ettik. Allah'ın kitabına arz ettiğimizde Allah'ın kitabına muhalif olduğunu gördük. Zira bizler Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini ancak Allah'ın kitabına uygunsa kabul edin, aksi halde kabul etmeyin diye bir ibare bulamadık. Bilakis Allah'ın kitabında bulduğumuz şey Mutlak olarak onun emrine itaatin emredildiği ve her halükarda onun emrine muhalefetin sakındırıldığıdır. Muhammed bin Hatim bin Muzaffer şöyle diyor, şüphesiz Allah isnad ile bu ümmete ikram etmiş, şereflendirmiş ve üstün kılmıştır. Bu isnat ilmi eski ve yeni daha önceki ümmetlerin hiçbirine nasip olmamıştır. Onların ellerinde sadece sayfeler vardır. Kitapları, haberleri, kendi yazdıkları birbirine karışmıştır. Onlarda Tevrat'ta nazil olan ile İncil'de nazil olan haberleri ayırt edecek bir bilgi yoktur. Yine güvenilir olmayan kimselerin bu kitaplara ve haberler kattıkları şeyleri de ayırt edememektedirler. Bu ümmet ise ancak zamanlarında doğru ve emin olmakla tanınan güvenilir kimselerin Kendileri gibi güvenilir kimselerden rivayet ettikleri hadisleri delil alırlar. Sonra bunun en iyi ezberlenmişini, en güzel zapt edilmişini, oturumu en uzun olanını iyice bilinceye kadar araştırır. Sonra bir hadisi 20 küsur vecihten yazarlar. Ta ki hata ve yanılmalar iyice belirlensin ayıklansın harflerini bile sayarak tespit ederler. İşte isnat Allah Teala'nın bu ümmete en büyük nimetlerindendir. Bu nimetten dolayı Allah'a şükreder. Bunda sebat için Allah Azze ve Celle'den bizleri muvaffak kılmasını, kendisine yakınlaşmaya vesile kılmasını ve bizi tatilde e, tutundurmasını dileriz. Şüphesiz o velidir, hamittir. Hadis ehlinden hiç kimse bir hadis konusunda babası, kardeşi ve çocuğuna bile İltimas geçmemiştir. İşte hadiste asrının imam olan Ali bin Abdullah el-Medini, babasını takviye etmemek için ondan bir harf bile rivayet etmemiştir. Hatta ona zıt rivayette bulunmuştur. Bizleri muvaffak kılana Allah'a hamdolsun. İşte bu Mu'tezile taifesi, onlardan birisi, sahabenin sünnet anlayışı isimli eserinde, ''Kur'an vahiy dışında Allah, Cebrail, Resulullah arasındaki vahiy iletişimi gayet sınırlıdır. Zannedildiği gibi o kadar fazla değildir.'' diyor. Bu zat Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril aleyhisselam ile bütün görüşmelerine tanık olmuş gibi bir ifade kullanıyor. İnsana ''Sen nereden biliyorsun?'' diye sorarlar. Ayrıca bilindiği üzere peygamberlerin rüyası da vahiydir. İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anhümden gelen rivayetlerde... Merfu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin rüyaları vahidir buyurmuştur. Bunu e, İbn Ebi Asım İbn Abbas'tan rivayet etmiş, e, yine Taberi ondan rivayet etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhum'dan da deylemi rivayet eder. Kur'an'da anlatıldığı üzere İbrahim aleyhisselam oğlunu boğazlamasının rüyada emredilmiş olması ve İbrahim Aleyhisselam ile oğlunun bu rüya ile amel etmeye azmetmeleri de yine e, bu hususu ifade eder. Allah Azze ve Celle Resulünün rüyasının gerçekleşeceğini de Fethi Suresinin 27. ayetinde bildirmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma bütün peygamberlerin rüyaları vahiydir demiştir. Bu sahih bir yolla kendisinden nakledilmiştir e, hakim tarafından. Aynı sözü e, Katade, Ubeyd bin Umeyr, Enes bin Malik, Muaz bin Cemel, ee, İbni İshak, Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii de söylemişlerdir. Kur'an dışındaki vahyi Cebrail Aleyhisselam'ın getirmiş olması da şart değildir. Ee, bir hadis-i şerifte salih rüya Allah'tan kötü rüya ise şeytandandır buyurmuştur. Peygamberler dışındakilerin rüyaları şeytanın müdahalesinden korunmuş değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında kimseye şeytanın teslimi vaki olmamıştır. Ancak sahabeler rüyalarını anlattıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdikinden geçmesi suretiyle amel edilmiş, üzerine hüküm bina edilmiştir. Mesela ezan uygulaması sahabelerin rüyasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onaylanması ile uygulamaya geçmiş. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tufayl bin Sahbera'nın rüyası üzerine ashabına uyarda bulunmuş. Ensardan birinin rüyası üzerine namazlardan sonraki tesbihatın sayısını indirmiş. Sahabelerin rüyasıyla Kadir gecesini tespit etmiş. Abdullah bin Selam'ın rüyası üzerine onu cennetle müjdelemiştir. Bidatçiler hadis ehlini daima kötülerler. Bakıye şöyle diyor. İmam Evzai bana şöyle dedi. Ey Ebu Yuhmit, peygamberlerinin hadisine buz eden bir topluluk hakkında ne dersin? Kötü bir topluluktur dedim. O da şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bidatına aykırı bir hadis nakledilince hadise buz etmeyen hiçbir bidat sahibi yoktur." Ahmet bin Sinan el-Kattan dedi ki: "Dünyada hadis ehline buz etmeyen hiçbir bidatçı yoktur. Kişi bir bidat çıkardığı zaman hadisin halaveti yani tadı onun kalbinden çıkarılır." Ebu Nasr bin Selam el-Faki şöyle diyor sapıklara en ağır gelen ve onların en çok buz ettikleri şey hadisi ve onu isnadı ile rivayetini dinlemektir Ebu İsmail Muhammed bin İsmail et Tirmizi de şöyle diyor ben ve Ahmet bin Hasen e Tirmizi Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel'in yanındaydık Ahmet bin Hasen ona şöyle dedi Ey Ebu Abdullah İbn Ebi Kuteyle'nin Mekke'de hadis ashabı hakkında hadis asabı kötü bir topluluktur dediği söyleniyor bunun üzerine Ahmet bin Hanbel elbisesini toplayarak kalktı ve zındık zındık zındık diyerek evine girdi evet inşallah bugün burada bırakalım Allah azze ve celle izin verirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı açıklama görev ve yetkisinin verildiğini gösteren ayetlerle ve diğer bazı e, ayetlerle e, konumuz devam edecek. Allah cümlemizden razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü yeni gelenler. E, Word dosyasından okuduğum için e, ekrana bakamadım. Gelenleri göremedim. Allah cümlemizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selam ecmain. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurüke ve etubileyke. E, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Eşhedü